176. konu, Abbas bin Übade'nin biat anındaki sözleri, Ensar, Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere bir araya geldiklerinde Abbas bin Übade bin Ne'li Hazrecliler topluluğu, şu kişiye, Hazreti Peygamber, hangi konularda biat ettiğinizi biliyor musunuz, diye sordu, onların, evet, demesi üzerine de şunları söyledi, siz kızıl, siyah ne kadar insan varsa hepsiyle savaşmayı göze alarak ona biat ediyorsunuz, eğer mallarınıza bir musibet dokunduğunda, ileri gelenleriniz öldürüldüğünde onu düşmanlarına teslim edecekseniz hiç götürmeyiniz daha iyi. Çünkü, andolsun ki böyle bir şey hem bu dünyada hem de ahirette sizin için bir utanç olacaktır. Fakat siz mallarınız elinizden çıksa, ileri gelenleriniz öldürülse dahi onun söylediklerini harfiyen yerine getireceğinize söz veriyor ve bu konuda kendinize güveniyorsanız onu götürebilirsiniz. Allah'a yemin ederim ki işte bu durum sizin için hem bu dünyada hem de ahirette bir hayır olacaktır. Ensar biz onu, mallarımızın elimizden alınması ve ileri gelenlerimizin öldürülmesi ihtimaline rağmen kabul ediyoruz, dediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e dönereye Allah'ın Rasulü, bu söz verdiklerimizi yerine getirirsek bizim için ne vardır, diye sordular. Hazreti Peygamber de cennet vardır, buyurdular. Bunun üzerine Ensar elinizi uzatınız ey Allah'ın Resulü, dediler. Hazreti Peygamber elini uzattı, onlar da biat ettiler.